Efendim bankadan vadesiz gram altın hesabı açtırıp internetten gram altın alım satımı yapmak caiz midir? Yoksa sadece kuyumcudan mı altın satın almalıyız diye sormuşlar. Evet. Ee, yani altın, gümüş ve e, bugünkü paralarımız kullandığımız yani Türkiye'de Türk parası, dolar, euro, döviz yani hepsi bunları aynı şeyle kalemde toplamak mümkün. Nukut diye ifade ederiz biz bunları. Peki nukutun Nakitlerin daha doğrusu. Hı hı. Alım satımında kural e, faizli bir işlem olmasın veya faiz kokusu şüphesi bile olmasın diye hassas davranırız. Nedir kural? Yeden bir yedin der kitaplarımız. Kaynaklarımızda ne demek? Bir tarafta bir para onun karşılığında ödenecek anında acil karşılıklı, karşılıklı alışveriş. Ne diyoruz? Beyim? Mübadele diyoruz değil mi? Böyle olmalı. İşin erbabı bu işte uğraşan insanların da böyle olursa ancak bu işler rayında gider derler. Evet. Evet. Peki böyle olmasa biz bir tarafta bir parayı veriyoruz, öbür tarafta karşılığını almıyoruz. Bu işlem veya daha sonra ödeme koşuluyla alıyoruz. Bu işler bu işler ne olur? Riben ediyoruz biz buna. Yani dolaylı faiz. Açık olmasa da gizli faizli işlemdir. Buna düşmeme adına biz altını, gümüşü veya dövizi alışveriş yaparken ne yapmamız lazım? Ya bizatihi yerinden ne diyeyim kuyumcudan veya Almayız. bankadan. Yani somut olarak elimize somut almalıyız olarak, değil mi Somut hocam? olarak bu mübadeleyi gerçekleştirmeliyiz. Şimdi bankalarda e, altın hesabı veya ilgili işte internet üzerinden altın. Acaba biz bu altını yaptığımızda mesela özür diliyorum. Herhangi bir e, bankada elektronik veya internet hesabınız olsun e, hesabınızda paranız var. Ne yapıyorsunuz? Hangi bankadaysa anında o para, paranızı ne yapıyorsunuz? Şey, euro'ya diyorsunuz. çeviriyorsunuz. Veya bir başka bir döviz kuruna çeviriyorsunuz. Ve bankanız anında onu size ödeyebiliyor mu? Var. Banka o, o tür işlemleri yapıyor. İstediğinizde şube. Ben şu işlemleri yaptım. Paramda hesabınızda Nakit olarak bu buyuruyor. sefer ne oluyor? Bir döviz olarak yansıyor. Onu alma imkanına muktedirsiniz. Anında alabiliyorsunuz. Fakat acaba yani yeden bir kuralı işlemesi açısından bugün internet üzerinden veya ondan sonra yani mobil internet bankacılığı üzerinde. kullanarak siz mobil bankacılıkta yaptığınız altın hesabınıza altın aldığınızı acaba aldığınız kurum size bu altını buyur sizin hesabınızda altın olmuş şu kadar gram altınız buyur diyebilecek imkana ve kudrete sahipmiş sadahiyeti. Değilse değil, sahipse eyvallah. Değil. Değilse işin içinde ne olur riben nesiye dolaylı veya örtülü faiz olur ki bu da dilimizde yasaktır. O zaman altının yeri neresi? Herhalde kuyumcular olsa gerek.